Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Meliha Tuncer'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Merhaba Kainat ve Merhaba Kainat'ın en güzide sakinlerinden Açık Radyo ailesi. Bu hafta canlı canlı stüdyodayım. Uzun zamandır gelememiştim ama bu hafta burada bulunmak istedim. Ve bu hafta söze farklı bir selamla başladım. Farkında olduğunuz üzere. Bu haftaki program da farklı olacak. Şöyle ki 20 yıldır sizlere pazar günleri 2 ile 3 arasında türküler dinletiyorum ve sözü de uzatmamaya özen gösteriyorum. Ama bu hafta biraz fazla konuşacağım. Bu 20 yıllık hatra güveniyorum birazcık. Biraz da bu içinden geçtiğimiz radikal dönem nedeniyle bunu hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Bu kadarcık hakkım herhalde vardır diye düşünüyorum. Uzmanlık alanım felsefe, halk müziği programı yapıyorum ama onunla ilgili bir şeylerden bahsederek başlayacağım. Özellikle de Kant'ın aydınlanma nedir metniyle alakalı şeylerden bahsedeceğim. Ki Kant'ın bu metni çok kolay okunur, felsefe ile hiç iştigal etmemiş insanlar bile kolaylıkla anlayabilirler. Kant'ın o ağır kavramsal yükü yoktur bu yazıda fakat bence çok önemli şeyler söylüyor. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu makalede Kant aklını kullanmak cesaretini göster sözünü parola haline getiriyor. Bir şairden ödünç alarak. Ve burada aslında iki tane husus var. Şöyle ki aklını kullanmak cesaretini göstermek nedir diye sorduğumuzda insanlar genelde farklı görüşlerimiz olduğunda bunu dile getirmek zordur. Çünkü dışlanırız diyorlar. Doğru bu bir boyutu. Fakat bunun asıl önemli boyutu şu ki insanların kurdukları bir anlam dünyası var. ...bu anlam dünyasını yıkacak herhangi bir şeyle karşılaştıklarında... ...hemen oradan uzaklaşır insanlar. Aynı şekilde bir kişi düşünmeye başladığında... ...o muhakeme silsilesi, onun o anlam dünyasına zarar vermeye başladığında... ...dışarıdan hiçbir etki olmadan da kişi otosansür uygulamaya başlar... ...ve muhakeme silsilesini devam ettirmez. Aklını kendin kullanmak cesaretini göster derken Kant... Aslında en temelde buna işaret ediyor. Niye e, bu sözle başladım programa? Çünkü Açık Radyo'nun insanlara bu cesareti aşıladığını düşünüyorum. 20 yıldır mensubu olduğum için bunu torpil geçerek söylemiyorum. Çevremdeki birçok insandan bu konuda geri dönüş aldım. Kendim bizatihi yaşadım. Bunu yaşayan insanları gördüm. Açık Radyo'daki programlar, programcılar bunu murat etmeseler dahi insanları bu içinde kendilerini buldukları anlam dünyasının hatalı noksan yanlarını yoklamaya yönlendiriyor ve bu konuda onlara gerçekten cesaret veriyor. Bu açıdan Açık Radyo benim nazarımda önemli. Ama sadece bu konuda önem arz ettiğini düşünmüyorum. Başka bir mesele daha var. Şöyle ki Kant aynı metninde aklın kamusal kullanımı ve özel kullanımı arasında bir ayrım yapıyor. Bu sonradan iki yıl sonra Foucault'un yazdığı metinlerle Çeşitli bağlamlarda eleştiriye tabi tutuluyor. Ama şu anda benim gündemim o değil. Şöyle bir soru var. Herkes aklını kendisi kullanıp hareket edecekse problem çıkmaz mı? Kant diyor ki aklın bir özel kullanımı vardır bir de kamusal kullanımı. Özel kullanımı dediğimiz şey örneğin bir devlet dairesinde çalışan kişi yasalarla belirlenmiş bir şekilde işini yapmakla mükelleftir. Ve aklını o işi en iyi yapmak amacıyla ...kullanmak durumundadır. Bu aklın özel kullanımı. Ve burada ama fakat ben şöyle düşünüyorum falan yoktur. Aklın kamusal kullanımındaysa kişi hiçbir şeyle sınırlandırılamaz. Ve söylediklerinden dolayı da hiçbir yaptırıma maruz kalmaz. Böyle olmalıdır diyor Kant. Örneğin bir vergi dairesinde çalışan memur vergiyi yasalar doğrultusunda toplamalı. Aklını bu işi en iyi şekilde yapmak için kullanmalıdır. Fakat işini bitirdikten sonra bir radyoda, televizyonda, bir gazetede vergi topladıkları yasaların ne kadar rezalet olduğunu söyleyebilmeli, eleştirebilmeli ve hiçbir kadre uğramamalı. Bunu ben eleştirel düşünce dersinde anlattığımda bir kere bahsi geçtiğinde bir öğrenci bana dedi ki hocam devlet teröristtir diyorlar bunlara da mı dokunmayacağız? Ona Chomsky'yi örnek verdim yakın zamanda vefat etti biliyorsunuz o zamanlar yaşıyordu. Dünyanın en büyük dil bilimcilerinden, en büyük filozoflarından birisi. Ve o Irak işgalinde ve başka vesilelerle Amerika'nın dünyadaki en büyük terörist güç olduğunu söylüyordu. Bu mealle şeyler dile getiriyordu. Ben hatırlıyorum bunları. Ve başına hiçbir şey gelmedi. Peki Amerika'nın başına bir şey geldi mi? Gelmedi. Dolayısıyla aklın kamusal kullanımında kimseye dokunma yetkimiz olmamalı. Yapmamız gereken şey o fikre katılmıyorsak. Argümanlarla karşısına çıkmak. Dolayısıyla aklın kamusal kullanımının serbest olmadığı yerlerde toplumun gelişmesi ve özgürlüğün var olması, aynı zamanda da aydınlanmanın gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü Kant aynı zamanda şunu söylüyor, birey aydınlanmaz, toplum aydınlanır. Bir toplum içerisinde tek tek bireyler bir şeylerin farkına varabilir belki ama toplum aydınlanmadığı müddetçe gerçek bir aydınlanmadan bahsedilemez. Bu da aklın kamusal kullanımını serbest bırakmakla mümkün ve şunu da ekliyor Kant peki bunu serbest bırakırsak sorun çıkmaz mı yani bu kadar özgürlük kargaşa yaratmaz mı diyor ki Kant siz müdahale etmezseniz toplum bir iki kere tökezlese bile çok kısa sürede yolunu bulur ve her şey çok daha iyi olmaya başlar bu sebeple aklın kamusal kullanımı bütünüyle serbest bırakılmalıdır. Bu konuda da insanlara güvence verilmelidir. Bu arada toplum derken de aklımıza mesela 100 milyon insanın yaşadığı Türkiye gelmesin doğrudan. Örneğin bir cemiyet, cemaat değil ama cemiyet. Çünkü cemaatte aydınlanma zaten olmaz. Weber'in yaptığı ayrımdan ilerlersek. Bir cemiyeti de düşünebiliriz. Bir cemiyette şayet kişiler diledikleri gibi konuşabiliyorlarsa, kamusal ortamda fikirlerini başkalarına aktarabiliyorlarsa, tartışabiliyorlarsa orada her zaman... Aydınlanma için çok uygun bir zemin var demektir. İşte Açık Radyo'nun yarattığı iklim, ailesiyle birlikte oluşturduğu yapı, bence böyle bir yapı. Ben içeriden bir insan olarak bunun böyle olduğunu görüyorum. Her platformda da bunu savunurum. Bu yüzden bu pazar buraya gelip, bunları sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşacağım başka şeyler de var. Ama kısaca bir iki hususa dikkat çekip, bir türkü dinleteceğim sizlere. Kant'ın yaptığı bu ayrımda, şöyle bir açık nokta var. Denebilir ki burada sivil itaatsizliğe yer yok. Yani biz işimizde hiç eleştiri yapmayacağız ama dışarıda yapacağız eleştiriyi. O zaman sivil itaatsizlik olmayacak mı? Evet yani 200 küsür yıl önce yazılmış bir metinde böyle bir eksiklik olabilir. Ama aklın kamusal kullanımı meselesi bence yerli yerinde bir husus. Bunu daha belirtmiş olayım bitirmeden önce. Şimdi sizlere bir türkü dinletmek istiyorum. Maksud Kocanın bir türküsü bu. Aşk Feryadi'nin ismi Veryes'in. Ondan sonra başka birkaç husustan daha bahsedeceğim sizlere. Hmm.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 sen hiç uyanma be katil emri boşa deryesin. Lezzül etme dahi olsa da eğer Dur başına kır belini getir tuşa ver yesin Alanın elbet adı var deli olsa da değer Öp elini al sırtına, çıkar başa ver yesin sen hiç uyanma be gafil ömrü boşa dergesin. Devransende yana, ey kanemen can yakan, çemberdeki akli fikri kokuşmuş haber yesin. Gün gelir çember daradır bulunmaz aklın oksan, aslanı aslana boldur yemi kuş haber yesin. Senin hiç uyanma be gafilem, boş alergesin. Sadaka bir servetinin ucundan Uyuyanı uyanı uyandırma Uyanmışa ver yesin <gülüyor> Ödleye kahramanım de ver eline silahı Cahil gözü kara olur Eyle maşa yesin hiç uyanmadı vevafil boşa veriyesin. Az önceki Anosta Chomsky'nin vefat ettiğini söylemiştim. Birçok kişi de böyle biliyor zaten Ömer abi de Ömer Madra'da stüdyoda o beni uyardı. Chomsky hala yaşamaktaymış Hatta hastaneden de eve çıkmış. Açık Radyo'nun güzel başka bir yönünü daha sizlere söylemek istiyorum. Şöyle ki Ömer abi Türkiye arasında beni uyardığında hemen mesajlar da geldi bana. Açık Radyo dinleyicilerinden Mustafa Özkan Ömer abinin yaptığı uyarının aynısını yapmış bana. Hatta eve çıktığını da belirtmiş. Radyodan da teyit edebilirsiniz demiş. İşte Açık Radyo'nun bu kurumsal yapısı, bu ruhu, ailesi her zaman her açıdan insanı besleyen bir şey. Sadece insanı değil dolayısıyla toplumu da besliyor. Tam da bu vesileyle aslında kurumdan bahsetmek istiyorum ben. Dedem Türkiye'deki en büyük problem müesseseleşememe problemi derdi. O zamanlar ne demek istediğini tam anlayamıyordum ama bugün çok net bunu anlıyorum hissediyorum. Kurum çünkü çok önemli bir şey. Aynı zamanda hayatımızı zindana da çevirebiliyor şüphesiz ama kurum kavramı üzerine düşünmek elzem. Ve benim nazarımda kurum Belli ihtiyaçları gidermek için ihtas edilen, zamanda mekanda sürekliliği bulunan ve kişiyle kaim olmayan yapılardır. Yani temelde de malumunuz dil, aile, din, iktisat gibi kurumlar vardır. Neden sözü buradan açtım? Çünkü kurumların her birinin karşıladığı bir ihtiyaç var. Zamanla ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla kurumlar da değişmek durumunda. Şayet kurumlar değişmezse ve dönüşmezse bir çürüme başlar. Aynı şekilde bir kurum belli bir ihtiyaca karşılık verdiği için o kurumun mensuplarının o kurumu nasıl işlemesi gerektiğini, hangi ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladığını bilmesi icap eder. Şu anda size iddia ediyorum üniversitelere gidelim, üniversite nedir diye akademisyenlere soralım. Yani üniversite dediğimiz bu kurum ya da içinde bulunduğunuz kurum hangi ihtiyaca karşılık veriyor diye soralım. Alacağımız cevapların en az yarısı tatmin edici olmayacaktır, derinlikten yoksun olacaktır. Tam da ben stüdyoya girmeden önce Ömer abi ve ilk senin okudukları manifestolar aslında Açık Radyo'nun hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığını, nasıl hangi ilkelerle yürüdüğünü net bir biçimde bize söylüyor. Bu Açık Radyo'nun kurumsal yapısının da ayakları yere basan bir yapı olduğunu gösteriyor. Ve bu benim nazarımda çok kıymetli. Tam da bundan bahsetmeyi düşünürken onların... Manifestoları okuması beni sevindirdi çünkü üst üste örtüşmüş oldu bu durum. 30 yıllık bir süre belki kimi kurumların yerleşmesi için yeterli değildir. Fakat hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktığını, hangi ilkelerle yol alması gerektiğini baştan beri bilen bir yapı olduğu için Açık Radyo, 30 yılda Türkiye'deki başka birçok kurumdan çok daha iyi bir biçimde Kurumsallaşmış, müesseseleşmiş, temayüz etmiş durumda. Bu çok önemli benim nazarımda. Ayrıca bu kurum bahsinden yola çıkarak şunu da dile getirmek istiyorum. Malum devlet dediğimiz yapı müşahhas bir şey değil. Bir ilişkiler ağından oluşur ve soyuttur. Kurumlar üstü bir kurumdur. Toplumlar genişledikçe, kurum sayıları arttıkça, ihtiyaçlar çoğaldıkça... Bu kurumlar arasındaki organizasyonu sağlamak ve onların çalışmasını denetlemek için ortaya çıkmış bir üst kurum. Dolayısıyla devleti zati bir değer yükleyerek düşünmemek gerekir. Böyle düşündüğümüzde çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Onları şimdi açmam mümkün değil. Ama bunu şunun için dile getiriyorum. Devlet dediğimiz yapıda bürokrasiyi azaltamazsınız. Çünkü kurumları işletenler bürokratlardır. Devlet denilen yapı hızlı karar almak durumunda kalmayan bir yapıdır. Devlet hızlı karar aldığında başımıza neler geldiğini yakın tarihimizde yani bu 10-15 yıl içerisinde gördük. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de şu anda kurumlar konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. seseleşmiş yapılar bile bir takım yasalarla, bir takım uygulamalarla ortadan kaldırıldı, sarsıldı, temelleri oyuldu. Tam da bu nedenle az önce bahsettiğim kurumsal yapısı Açık Radyo'nun yine çok önemli. Bu yüzden Açık Radyo sadece benim hayatımda önem arz eden bir şey değil. Türkiye açısından da önem arz ettiğini düşünüyorum. Kurum bağlamında da baktığımızda mesele böyle görünüyor benim nazarımda. Daha çok uzun şeyler söylenebilir. Özellikle devlet kurum Açık Radyo bağlamında. Fakat ben sadece bu temelleri biraz size hatırlatarak, Sıradaki Türk'ü anons edeyim. Kısaca biraz da adaletten bahsedeceğim sonraki anosta. Zaten ondan sonra da yavaş yavaş sürenin sonuna doğru geleceğiz. Şimdi de sizlere dinleteceğim türkü Musa Eroğlu'nun icrasından. Muhabbet serisinin yedinci albümünden bu türkü. Ve söz müziği Hasan Kaplan'a ait yani Kaplaniye. Türkünün ismi ise Bırak Gam Kederi Yaralı Gönlüm diğer adıyla Bir Gün. Tam kederi yaralı gönül Yüce daldan duman ekilir bir gün Çapavrulmadı bu topraklara İlk baharda tohum ekilir bir gün İlk baharda tohum ekilir bir gün Ekilir bir gün, çapa vurulmadık bu topraklara. İlk baharda tohum ekilir bir gün. İlk baharda tohum ekilir bir gün. Ekilir bir gün. Sana kutsal gelen bin yol fınlar Ya bu şudan yufur bilir Ya okmaz han ile aşkın gün gelir dikleşir elen başım matem müjdeleyen kanlı baykuşum ocal aycı dikilir bugün ocalda Baytasın, incir, incir, bu son anons olacak zannederim sonrasında bir türkü daha dinleyip belki Ömer abi ve iksene bırakacağım stüdyoyu Adaletten biraz bahsetmek istiyorum. Adaletle ilgili kendimce bir takım tespitlerim var. Herhangi bir yazara filozofa dayanmadan bir şeyler söylemeye çalışacağım. Adalet Arapça bir kelime malumunuz ve kelimenin kökeninde denge anlamı var. Adalet bu anlamda dengedir diyebiliriz. En azından ben böyle görüyorum. Bir yerde bir dengesizlik varsa bir adaletsizlik var demektir. Çok basit bir örnek. Birinin 100 milyon doları varken bankada birinin cebinde 100 lirası bile yoksa burada bir dengesizlik yani bir adaletsizlik var demektir. E, denge ise stabil olma durumu aslında bir bakıma. Her denge ancak bir düzen içerisinde mümkün. Bir düzenek içerisinde. Dolayısıyla adalet bir düzende ancak mümkün. Çünkü denge dediğim şey düzenle ortaya çıkıyor. Ve bir düzende o düzeni ikame eden, destekleyen ya da en azından bozmayan Eylemler ve davranışlar adil olarak görülür. Bunları bozanlar gayri adil olarak değerlendirilir. Ben adaleti böyle görüyorum. Ve farklı düzenler mümkünse farklı adalet anlayışları da mümkün. Evet. Fakat bu farklı düzenler ve farklı adalet anlayışlarının hangisi meşru ve biz hangisini tercih edeceğiz? Bu soruya benim kendimce verdiğim yanıt ilk anonsta bahsettiğim o aklın kamusal kullanımıyla alakalı. Şöyle ki. Dünya ve şartlar değiştiği için düzenlerinde değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla adalet anlayışının da değişmesi gerekiyor. Fakat adalet anlayışını herhangi bir ideolojiye, dine ya da bir grubun, bir cemaatin menfaatlerine göre kurduğumuz düzende ararsak sorun çıkıyor. Aramamız gereken şey yani o meşruiyeti dinde, doğada ya da başka bir yerde değil, aklın kamusal kullanımıyla o günün şartları doğrultusunda ortaya koyulmuş ilkelerle, ...kurulan düzende aramamız gerekiyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Çünkü böyle olmadığında... ...ya ilelebet var olan bir takım düzenlerdeki... ...adalet anlayışıyla... ...şiddet doğurarak başkalarına bir şey... ...dayatıyoruz. Ya da var olan gerçekliğe deli gömlekleri... ...biçiyoruz. Ve yine ilk anonsda dediğim gibi... ...aklın kamusal kullanımını serbest bıraktığımızda... ...bunu destekleyen mecraları... ...gerçekten el üstünde tuttuğumuzda... ...zamanla var olan düzen bu aklın kamusal kullanımı üzerine inşa edilen ilkeler doğrultusunda şekillenecek, adalet dediğimiz şey bence o zaman tesis edilebilecek. Yoksa sadece hukukla, yasayla da adalet tesis edemezsiniz. Zira hukuk, var olan düzenin içerisinden neşet eden bir şeydir. Dolayısıyla adalet hukuktan fazla bir şey. Bu sebeple de o aklın kamusal kullanımını yine ön plana çıkartmak ve açık radyoyu hem kurum hem aklın kamusal kullanımı ...hem de adalet bağlamında düşünmemiz lazım ki bunu düşünmemizi sağlayan şeylerden bir başkası da Açık Radyo'daki programlar, söylemler, eylemler ve farklı görüşlerinde özgürce dile gelebiliyor oluşu. Ben uzun yıllardır radyoda türkülerle ilgili konuştum. Bu haftada içinden geçtiğimiz süreç sebebiyle bunları sizlerle paylaşmak istedim kabaca. Bu üç anosta da söylediğim şeyler çok uzun uzun saatlerce konuşulabilecek meseleler aslında. Ama Açık Radyo dinleyicileri zaten benim bu söylediğim şeylerin çoğundan haberdar, biliyorlar. kimse benden çok daha iyi biliyor. Sadece bir takım ilkelere, meselelere işaret ederek hatırlatmak istedim. Biraz da sizlerle dertleşmek istedim. Çünkü Açık Radyo'nun bir aile olduğunu söylerken buna inanarak söylüyorum. Ve insanlar hem dert oldukça, ortak fikirlere sahip oldukça değil... Hem dert oldukça dost olabiliyorlar. Burada hem dert insanlar var hem dert olabiliyorlar farklı fikirlerde olsalar da. Dolayısıyla burası bir aile bir dost meclisi benim nazarımda. Bu yüzden bu hafta dertleşmiş olduk sizlerle. Ve önceki yıllarda hep anonsları kısa kestiğimden şikayet eden dinleyiciler de oluyordu. Ya kısa kesme uzat biz dinliyoruz diyorlardı. Kimi arkadaşlarım da abi çok uzatıyorsun ya türküler güzel de çok konuşma diyordu. Sözü kısa kestiğimden yakınan dinleyiciler için bütün yılları belki <gülüyor> şey yapan, telafi eden bir dertleşme oldu bu hafta. Dediğim gibi aslında daha söylenerek çok şey var. Ben kendi müktesebatımdan ve uzman olduğum alandan daha da keskin şeyler de söyleyebilirim. Ama itidalli olarak bu kadarla yetinmiş olayım. Şimdi Korkirem diye bir türkü var. Ee, bunun söz yazarı aslında daha uzun bir şiir bu bayağı uzun. Yazarın adını unuttum buraya gelirken de yanıma almak aklıma gelmedi aktaramayacağım bu yüzden sizlere şimdi şu programda fakat çok güzel bir türkü benim nazarımda Yavuz Top'tan dinleyeceğiz Muhabbet serisinin 6. albümünden Korkirem dalara balara dalara balara dalara balara dalara yandığı volkan görürüm cin görürüm can görürüm Mezarda fortbah görürüm bin türlü tufan görürüm bulleri yaban görürüm korkmuren korkmuren bala korkmuren Vahvah'ı düşünemem Çöllere bağ çöllere bağ çöllere Çöllere bağ çöllere Yüklemiş aslan görürem Kan yiye sıplam görürem Dalgalı ummam görürem Cin görürem can görürem Mezerde korkmak görürem Bin türlü tufan görürem Hülle-li -hü yaban görürem kormirem. Bors mirenen para mazlığım ile vallahi va billahi va billahi va harda bir yol baz görünem parda dik softa görünem parda dimonla görünem korkilen bana korkilen bana korkilen kandan kan fikirlerdeki yakan zikirlerinden korkilen bana korkilen bana korkilen korkilen bana korkilen den dile titreşimler. Brasileando'sunam Emre Dağtaşoğlu. The Stage için açık radyo dinleyicisi Meliha Tüncer'e teşekkür ederiz.